صل على المختار من مطار فالأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا فصل ربي على الهادي وعجرته وصحبه من لطي الدين قد نشروا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا الناهتدي لولا هدانا الله وما توفيقه وعجصام إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلي على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه على شفاعه ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بالله من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك للعالمين Sadaqa Allahu al-Azim. Allahummen fa'alna bil Kur'anil Azim ve lana fihi. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Estagfirullah el Hayy el bil Hayy el Kayyum la abada ve ve e Azim. Bursa'daki külliyemiz senelerdir böyle cemaat görmedi. Allah Teala daim eylesin. Çok hayırlar, bereketler ihsan eylesin. Amin. Sohbetsiz bırakmasın. Amin. Mahşer sabahına kadar bu cemaatleri zürriyetlerimizden daim ve baki eylesin. Allah'ım amin. Yeni aşağı kat da açıldı. Bu yukarıdan daha büyük. Hanım kardeşlerimiz de rahat ettiler. Senelerde burada daracık yerdeydiler. İnşallah bundan sonra hem sohbetlere gelirler, hem de eşlerini, çocuklarını toplarlar, getirirler. Hanımlar çok beceriklidirler. Allah Teala tesirlerini halka eylesin. Amin. Amin. Bütün aylar, geceler, günler, mevsimler Muhammed Mustafa aile, sallallahu teala aleyhi sellem şeref kazandılar. Mesela bu gece regaib gecesi e, nedir meselesi? Tabii birçok kitapta da bulunmuyor. Ancak Şehli Tüsteri Hazretleri'nin evliyaullah reislerindendir ve çok mukaddem en öncekilerden Katib Bağdadi'nin rivayetiyle o buyuruyor ki Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi yani bu gece Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in annesi Amine Validemiz hamlini kainat efendisine hamile kaldığını fark etti. Ondan dolayı bu mübarek gecede Allah Teala çok rahmetler yeryüzüne inzal etti. Ve Kureyş kabilesi kıtlık, darlık, bunalım içerisindeyken o sene yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğacağı sene bolluklar, bereketler efendim, her türlü çevrelerine, etraflarına yağdı. Ona senetül iptihaç dediler yani surur senesi, bolluk senesi, bereket senesi diye Kureyş kabilesi o zaman efendim, buna tarih düştüler. Tabi onlar bilemediler neden oluyor bu işler. Neden oluyor? Büyük bir hadise ile meydana geliyor. Allah Teala Celle Celaluhu bazı büyük işler yapacağı zaman gökleri, yerleri, cennetleri hepsini harekete geçiriyor. Onun cennetlerin kapılarını açıyor. Rahmetlerin kapılarını açıyor. Berat gecesinde 300 rahmet kapısını açıyor mesela. Niye kazalar, kaderler, takdirler meleklere teslim edilecek? Bu mübarek gece hakkında hadis-i şeriflerde buyuruluyor. Enes radıyallahu teala'tan rivayet ediliyor. Zaten cuma gecesi olması başlı başına duaların reddi olmadığı beş geceden biri. Her cuma gecesi <gülüyor> beş gecede dua reddolmaz. Biri geçende geçti, Recep'in ilk gecesiydi. Senede beş gece. Fakat bu beş gecenin biri Cuma gecesi olunca zaten Cuma gecesi haftada bir var. Haftada bir olduğu için çok büyük bir hazinemiz var yani. Sıkışan, sıkılan, af olmak isteyen, tesbih namazı kılmak isteyen, efendim, hacet namazı kılmak isteyen, Yusuf Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam'ın kardeşleri bu yaptıktan sonra geldiler, baba bizim için Allah'tan mağfiret talep et, biz inna künna biz çok yanlış ettik falan. Ee, dedi, sevfe estağfirulekum Rabbi. Yakında sizin için Rabbimden af isteyeceğim dedi ve istedi. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Tirmizi hadisinde geçer. Niçin yakında dedi? Cuma gecesinin seher vaktini bekledi. Yakup Aleyhisselam, koca peygamber, Cuma gecesi seher vakti. Şimdi imsaktan bir buçuk saat, iki saat evvel, seher vakti ne zamandır? Geceyi altıya bölersen son altıda biridir. Akşam ezanı ile, güneş batması ile gece girer, imsaklan gece çıkar. Bunu altıya böldüğün zaman son altıda biri seher vaktidir. Yani takvim devamlı değişir, yaza gelir, güze gelir, kışa gelir ama mesele değişmez. Son altıda biridir, tabi gece uzun olunca biraz yarım saat, bir saat o seher vakti de artmış olur. Ama vel müstakfirine bile seher. Seherlerde af isteyenleri met evla. Mevla Onun için bu gecede seherde uyanık oluruz inşallah Efendim Yarın da iş günü Aslında bu gecelerin ertesi günlerini Tatil etmeleri lazım Ama Ben teklif veriyorum ikide bir meclise yani Teklif vermek bedava ben veriyorum yani Vardır bunun da bir sırrı hikmeti bir şeyler çıkar ilerde inşallah Ya E çünkü adam sabaha kadar ibadet ediyor edecek. Efendim vatana, millete dua edecek, askere polise dua edecek. Değil mi? E tabi ki öbürleri de tembelliğinden o da keyfinde yatacak aşağı ama ne yapalım şimdi? Kim ibadet edecek, kim yatacak onu bilemeyiz. Velakin hakikaten bu mübarek gecelerin kıymetini bilmek lazım. Gafil geçirmemek lazım. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. La tegfulu an evveli leyleti fi recebe. <gülüyor> Recep'in İlk Cuma gecesinde gafil olmayın. Yani ne demek? Onun ibadetinden gafil olmayın. İşte ibadet edildi. Akşamı yatsıyla kıldık, nasibimizi aldık. Yatsıyı cemaatle kıldık, nasibimizi aldık. Bir de sabah namazını cemaatle kılabilirsek, bütün gece ayakta namaz kılmış yazılıyor. Sahih-i Müslim hadisidir. Yakında bir hadis-i şerif gördüm. Bu hadis kadar kuvvetli değil. Fezali amal hadislerinden. O da bir müjde oldu. Diyor ki, mübarek bir gecede sadece yatsıyı da cemaatle kılsa bütün gece ibadet yazılır diye de bir müjde gördüm. İşte bu müjdeler olmasa, yandı millet yani. Yatsı namazında bin kişi olsa, sabah namazında 50 kişiye düşer. On kişiye düşer. Ama Mevla mahrum etmeyecek inşallah. Bu ümmetin ibadetlerini zayi etmeyecek. Rabbim onun için bu ayları verdi. mübarek geceleri verdi. mübarek günleri bize verdi. Feinna leyletün. O cuma gecesi, Recebin ilk cuma gecesi bir gecedir ki Tüsemmiyel melâketü leylete ragaib Melekler o geceye ragaib gecesi adını veriyorlar. Er-ragaibu Ne demek ragaib? Rahbet edilen, heves edilen, ulaşılmak istenen dereceler, mertebeler, sevaplar, mükafatlar, feyizler, bereketler, rahmetlerin gecesi. Şimdi insan Dünyadan rağbet edecek ne var? Niye rağbet edeceksin? Yiyeceğin lokma belli, içeceğin belli, yatacağın... Ama hırs, hırs, hırs... Hırstan sakın buyurdu ey Ali. Baban Adem'i cennetten hırs tamah çıkarttı buyurdu. Hırs. Hepimizin gözünü bürümüş bir da iki vadi dolusu olsa üçüncüyü arıyor insan ya. Karnını gözünü toprak dolduracak. Levkânel ibne Adem'e... Vadi yani min malin lebtaga'salis. Adam iki vadi dolusu malı olsa elbette bir üçüncüyü arar. Velayem lev cefebni adem illel Adem oğlunun karnını, gözünü ancak toprak doldurur. Allah'ım toprak doldurmadan sen bizim gözümüzü doyur ya Rabb. Gönlümüzü doyur ya Rabb. Ölmeden evvel kanaat nasibeyle ya Rabb. Ve tubûlâ alemen tâb. Tevbe eden Allah tevbesini kabul edecek. Bu mübarek ay tevbadır. Bu geceler tevbe gecesidir. Recep Şerif'in ilk günü Ebu Said el Kudri radıyallahu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına girince "Ya Abbas Said, ma'afa ma yemîn." "Bereketen bu ne büyük bir gündür. Recep girdi diye." "Ne bereketli bir gündür." buyurdu. Recep'in ilk gecesi olduğu vakit Ebu Said Hazretleri de sordu, anlayamadı. Bu hangi gündür böyle e, "Recep girdi." buyurdu. 13'ün çok hayırlı, bereketli bir ay ve gün girdi. <gülüyor> Recep girdiği gece bir münâdîn ida eder. <gülüyor> Elâin neşârat tevbeti kadis Kad fetûbâ âlimen istegferallâh fîh. Tevbe ayı girmiştir. Tevbe edenler tevbe etsin. Ramazan-ı seni evvel abban Şerif berat gecesi geliyor. Berat gecesinde kaza ve kaderler, rızıklar Belalar, musibetler, hastalıklar, eceller, hacca gidecekler, umreye gidecekler, kalacaklar, gidemeyecekler, bütün dosyalar teslim edilecek. Onun için şimdiden tevbe etmek lazım ki Şaban ayına da temiz girmek, Berat gecesinde hayırlı kazalar kaderlerinin takdirine vesile olmak lazımdır. İnsan şimdiden frene basacak. E şimdi Recep ayı girdi hala eski günahlara devam edip tevbesiz giderse... Bu şabanda berat gecesinde uyanamaz yani. Ramazana da öyle girerse husrana uğrar. Kadir gecesinde zayi eder. Çünkü neden? Biliyorsunuz ani fren sorun yapar. Öndekine bindirirsin yani. Freni biraz önceden yapmak lazım. Yani ramazan Şerifi mübarek geceleri artık Kadir gecesi ondan Kadir gecesinden sonraki en büyük gece Berat gecesi. E bütün bunlar yanaşıyor mevsim var. Şimdi Miraç gecesi İnşallah Miraç gecesi burada olacağız inşallah. Alt katı açtık. Hacı Fikret mübarek bayağı masraf edildi diyor, parası çıksın diyor yani, masrafa değsin diyor. Onun için Miraç gecesi gelelim inşallah. Ben berat Gecesi Mekke'de olacağım inşallah. Onun için ben oradan size dua, siz bana buradan dua edersiniz. Ondan sonra Ramazan'a girer artık, bu ayramdan sonraya kalır. Onun için Miraç gecesi de Allah nasip ederse, söylerim tarihini tam şimdi bilmiyorum, onlar bana yazarlar. Ben size bilgi verelim. He? 13 Nisan Cuma'nın akşam namazını cemaatle buluşuruz inşallah. i̇nşallah. Cuma günü e, tabii ki haram aydır. Oruç tutarsanız tutmanızda fayda var. Perşembe, Cuma, Cumartesi haramay orucudur. Haramay, Recep haram aydır. Şaban, Ramazan haramay değil. Onu karıştırıyorlar. Recep tek başına haram aydır. Ee, öbürleri üç tane peş peşedir. Zülkade, Zilicce, Muharrem'dir. Haram ayın orucunun çok fazileti var ama perşembe, cuma, cumartesi 3 gün tutarsa, keteb Allahu lehu ibadet etiş ame sene. Allah Teala ona Nuh aleyhisselam'ın peygamberlik süresi kadar 900 sene ibadet yazar. 900 sene. Onun için hiç olmazsa Miraç haftası tutun. Çünkü zaten cumartesi 27. günde orucu 100 senelik oruca denktir. Kendi başına 27'nin orucu, 100 senelik oruca denktir. 27'nin Recep'te bir gece var, ibadeti 100 seneye denktir diyor. O da 3 gece kala bitmesine, yani Miraç gecesi. 13'ün, 13 Nisan, yani siz Perşembe zaten kuvvetli sünnet ama burada harama orucuna giriyor. Recep'te, Perşembe, Cuma, Cumartesi hiç tutamıyorsanız, hiç olmazsa, işte efendim 12'si Perşembe ise, 13 Cuma, efendim, 14'te Cumartesi hem Perşembe, Cuma, Cumartesi orucu olur bir taraftan Perşembe ayrı haftalık sünnet orucu olur bir taraftan Cumartesi 27. gün orucu olur 100 senelik ayrıyetten gelsin sevaplar işte böyle yapılır hesaplar sizin gibi böyle 5 lira 3 kuruş efendim şuradan kazandım buradan puan kazandım buradan prim kazandım bir bilet bedavaya ucuz ucuz ucuz işler Aa işte hesap bu. Ahiret hesaplarını doğru yapın. Bak size bir hesap çıkarttım şimdi. Perşembe, cuma, cumartesi o hafta yapın o orucu. Hiç olmazsa Recep'in tümünü de yapamıyorsanız bir kere haram o ay orucu tutsanız 900 sene 4 hafta var, 4 kere yapsaydınız ne olacaktı? 4 kere 9 3600 senelik bir Recep'te kazanacaktınız. Yeye bitiremezdiniz ahirette be. Dağıta dağıta bitiremezdiniz ahirette Ama neyse bari bir kere yapın Bir Perşembe, Cuma cuma Allah nasip etsin İnşallah akşamına da Yine burada buluşalım Miraç namazı var onu da kıldırırım inşallah Bakarız eğer kolay bir namazsa, kısak o O zaman bir de tespih namazı patlatırız inşallah Nasıl? E ne? İşimizin adı ne? Af olmak istiyoruz Başka çaremiz yok Cennet isteyen tesbih namazına devam etsin. E bu gece de isteyen kendi kulsun tabii de herkes sayıları muhafaza edemiyor yani. O bakımdan çünkü her rekatta 75 beş, beş o da bayağı üç yüz tesbihat var. Miraç gecesi bir de tesbih namazı Rabbim nasip etsin. Amin. Allah Tebih -te Aleyhi ve Şaban ayına girmeden tertemiz olmayı bize müessere eylesin. Amin. Amin. Bak Recep'in ilk cuma gecesinden gafil olmayın. Melekler o geceye regaip gecesi adını verdi. Neden? Ve delkenle uyanma bazılüsülleyil, gecenin üçte biri geçtiği zaman, bu gecenin, yani bilmiyorum da üçte biri belki de geçti tabi artık. Şu anda akşamdan hesap edersek üç'e bölsek üçte biri geçme zamanıdır. La ibla melekun fidye mi usimat vel aradin, göklerde yerlerde hiçbir melek kalmaz Allah, nere gider bu melekler ya? İlla ve istemiun fil kabtiv ahlale ya. Kabe ve havalisinde, yani Mescid-i Haram, ondan sonra tabii ki Mescid-i Haram'ın dışında da ne var? Harem-i Şerif bölgesi var, o bayağı bir geniş bölgedir. Kabe ve etrafında bütün melekler toplanırlar. E bu kadar melekler nasıl sığarlar? Melekler bizim gibi çekil oradan biraz da bana yer ver demezler birbirine. Bacağım sıkıştı demezler. Melekler nurani varlıklardır. Bak burada bu kadar ışık var, bir bu kadar daha ışık getirsen, hepsi gelir, hepsine yer var. Nurda mekan olmaz, nur mekan aramaz, nurani varlıklar. Onun için bütün melekler Kabe'ye sığarlar. Ama allah Teala bir meleğe öyle bir kanatlı, 600 kanadı Cebrah Aleyhisselam, gökleri yerleri aşar, bir kanadı doğuyu geçer, bir kanadı batıyı aşar. Cebrah Aleyhisselam asıl suretinde olsa, asıl suretinde dünyaya sığmaz alemlere sığmaz asıl suretinde ama her zaman asıl suretinde olmaz bazı kere insan suretine göre bazı kere güvercin kadar küçük olur bazı kere alemleri kaplar büyük olur ama asıl yaratılışı 600 kanadıyla bütün melekler Kabe'de toplanıyor işte şimdi artık bu saatlerde belki Kabe'de tabi biraz daha evvel olmuştur akşam oranın üçte biri olmuştur çoktan Dünyadaki bu hesaplar nereye göre yapılıyor? Kabe'ye göre yapılıyor. Yani gece hesap edilince, üçte bir hesap edilince, seher vakti hesap edilince bu meleklerle ilgili umumi konular nerenin takvimine göre? Londra'nın saatine göre olmayacak herhalde yani. Değil mi? Londra'nın olmayacağına göre, Kabe'nin hesabına göredir meleklerin hesabı. Kabe'de toplanırlar. فَيَطَّلِعُ اللّٰهُ تَعَالَى mutlu اُطْلَاةً Allah Teala meleklere bir nazar eder. Mevla her şeyi her zaman görüyor ama özel tecellileri var. Ya özel tecelli demek özel bir nazar. Feiz yağdırma diyelim buna. Yani bir bakarsın şöyle, bir de var bir özel bakarsın şöyle. Hani haşa, teşbitte hata yok. Neyse kemizli şey. Ama hususi tecelli eder. Ve kul melâketi. Selunî maşitum. Sorar buyurur ki, ey meleklerim. Ne istiyorsunuz benden? Dileyin benden ne dilerseniz. Meleklerin çocuğu yok. Geçim derdi yok. Ekonomi bozulmaz. Meleklerin piyasasında. Benzin altı liraya çıkmaz. Değil mi? Dolar dört liraya çıkmaz. Adamın borcu var dolardan. Adam. Zavallı perişan oluyor yani. Değil mi? Nasıl ödeyecek? On lira, beş lira oynasa oo. Adam aylarca aylığından denk getiremiyor o ilaveyi yani. Çok zor. E çünkü din işleri geriledi, dünya işleri bozulur. Yeniden bu millet tevbe edip İslam'a, Kur'an'a, şeriata, sünnete, ehli sünnete dönme sözü vermese dünya işleri düzelmeyecek. Haberiniz olsun. Haberleri verdim size. Tevbe edeceğiz, Kur'an'a, sünnete, şeriata döneceğiz. Bu sünnetsizlik, eli sünnete muhalefet, bu bitat fırkaların amelleri bizi mahvetti. Şimdi yine reddiyeye girmeyeceğim, merak etmeyin. Hemen bir reddiyeye giriyorsun diyor hocam diyor. Bir sohbete giriyorsun diyor, tam eski sohbetler gibi diyor. Bir kafam bozuluyor, bir reddiyeye giriyorsun, 10 dakika, 20 dakika biz de diyor şaşırıyoruz, kalıyoruz falan. Onlara ayrı mı yapsam falan diyor işte. Cemaatten böyle teklifler vardı ama. Herkesin de kendine göre derdi var. Benim de altımda ateş yanıyor. Ben de boşuna bağırmıyorum yani de. Efendim e, Amma velakin Rabbim Teala hayırla ıslah eylesin. Mübarek ece bir bidat elini de hayırla ıslah eylesin. Şimdi meleklere soruyor Seluni maşitum Ne dilerseniz isteyin buyuruyor. E meleklerin işini, gücünü Mevla bizimle alakadar etmiş yani. Feyekûn le Rabbena Hâzetuna ileyk en tegfira lissuvâmi ya Rabbi bir hacetimiz var bu mübarek regaib gecesinde diyorlar. Bu gece şimdi üçte birden sonra bu tecelliler, sualler, cevaplar seher vaktinde artık imsa kadar. Sizin de niyetinize bağlı yani. Tamam mı? Yarın bugün oruç tuttunuz tamam. Yarın tutmak durumunda değilsiniz. Ama yarın da tutsanız cuma. Bir de cumartesi ekleseniz ne olmuş oldu yine? Haramay orucu, Recebin orucu olmuş oldu. Haramay da hep perşembe, cuma, cumartesi. Ömer Nasuh Efendi de zikrediyor bunu İlmi Halide yani. Sevabını zikretmeyebilir de yani bu orucu zikrediyor. Onun için recep Şerif'te çok oruç tutanların çok fazileti var. Yarın ahirette. Recep'in adamları kalksın neredeler? Mahşerden iddia gelecek. Recep'in adamları. Nasıl olsun Recep'in adamı sen? Orucun çoksa, zikrin çoksa, ibadın çoksa bak dergide neler yazıyor her yüz her on günün yüz kerelik zikri var, tevbeleri var, istiğfarları var. Recep Risalesi'nde, senede bir kere geliyor. Bak geçen seneden bu seneye niceleri ahirete gitti. Bu gecelerden istifade edemiyorlar da Bu Recep'ten edemeyecekler. Mübarek adam al kitabı eline. Bak onuncuk on günü, ilk on, ikinci on namazları, zikirleri ne var yani bunda? Çok mu zor? Sübhanel hayyil kayyum. Ben buraya gelirken arabada okudum. Ben de çok unutkan adamım da telefon telefon kafam karışıyor. Ama okumak nasip oldu elhamdülillah. Sübhanel hayy el kayyum. İlk 10 gün bunu okuyacaksın. Ya hoca ben baştan beri okumadım. Kolay var. Yarın 5. 500 okursun. Geri telafi olur. Kaçmak yok. Geçti yok. Tamam? Ondan sonra da gününe göre okursun. Recebin oruçları hele. Recebin adamı nasıl olursun? Orucuna da özellikle recep bir Şerif'te oruç tutanlar mahşerde çok acayip rahat edecekler. Kalkın buyuracak Mevla kalkın. Evet Recep-i Şerif gelecek şefaat edecek. Onun peşine takılın Mevla buyuracak. Sorgusuz, sualsiz o nurun peşinden bir de baktılar cennete gelmişler. Ya bu kadar sıkıntı var. Sırat var, mizam var, hesap var. Mahşerde elli bin sene sıkıntı var. Ama dünyada Allah için Ciğerini susuz bırakırsan, mideni aç bırakırsan, Allah için oruç tutarsan kazanırsın işte. Hiçbir şey boşuna değil ki. Aş, boşuna aç durmuyorsun. Boşuna susuz kalmıyorsun. Enayi misin ya? Mevla seni zanneder Mete Mesele ihlas. Ya Rabbi ne isteyelim senden? Bir şey istiyoruz. Nedir o? En takfira lissuvvami radiyafi. Recep ayını oruçlu geçirenleri bağışlamanı istiyoruz. Çok günahları var, olanlar var. Ama Recep'te de oruç tutuyor. Bu adam nasıl günahlı gelsin ahirete? Allah Teala da cevaben buyurur. Teala <gülüyor> Ben bunu yaptım. Allah Teala'nın cevabı. Ben bunu yaptım. Yani ne demek? Recep ayında oruç tutanları bağışladı. Zaten ilk perşembeyi tutanı Cennete girdirmek Allah üzerine haktır demiştim size, okudum mu hadis-i şerifi. Siz de okul, yani bu regaib namazının da bir şartıdır o. E benim gibi özürlüler, engelliler, müstesna. Oruç tutabilenler bugün tuttuysa işte günü tutacak, akşam ve sarısında 12 iki tıkılacak kılacak buyuruyor. İşte demin saydım regaib namazını akşam namazdan evvel o müjdelere orada yayın daha başlamadan evvel o müjdelere nail olacak. İnşallah Rabbim zayi olmaktan muhafaza eylesin. Cemaate bağışlasın Allah' Tek başımıza kılsak, kabul müyüz, değil miyiz? Ama burada 40 var, kaç tane 40 var, yüz var, kaç tane yüz var. Bunlarda mutlaka kabul olanlar var. Hepsi ona bağışlanıyor cemaatin bereketiyle buradan. Mahrum çıkmaz. Çıkmaz. Garantisi Bukhari Müslüm hadis-i şerifi Hümur kavm Ne aşk ağabeyim Zikrim için toplananlar, benim dostlarımdır onlarla oturan mahrum olmaz Yani ne kadar günahkar olsa da affoluyor Ne kadar bozuk adam olsa da gelse de cemaate affoluyor İmanı varsa Çünkü e, imansızın ne işi var? Belki bir işi var ama Kambersiz düğün olmaz Allah öyle biri de gelirse ona da iman nasip etsin münafık da gelirse ona da ihlas nasip etsin. Amin. Amin. Öyle ya. Ne ajanlar geldiler bizim sohbete sonra benden beter düz, düzgün adam oldular. Adam ajanlığına geldi baktı etkilendi yani. Peki adam dedi hep bir tanesi, nasıl buldun sohbeti dedi. Eski sohbetler de böyle değildi hararetliydi yani. Adam dedi sorma dedi öyle bir etkilendim ki dedi 40 senelik yavurluğuma mal olacaktı zor sabrettim dedi. Yani inanmamak için Zor dayandım diyor yani, etkilendim ama diyor kendimi zor kurtardım diyor, gavurlukta kaldım diyor yani. E böyle de bir insan hidayet aramazsa, o peygamberi de görse fayda yok. مَنْ لَمْ يَكُنْ ف۪ي نَفْس۪ي مَيْلُ الْهُدَى فَشُهُودُوا وَجْهَنَّب۪ي لَا اْفَحْتُواۜ Rabbani İçinde hidayete meyil olmasa, doğru yol temayülü bulunmasa, o peygamberin de yüzünü görse sallallahu aleyhi ve sellem, ona fayda yok. Allah Teala cümlemize hidayet meyilleri nasip eylesin. Amin. Şimdi bu mübarek gece böylece efendim gaflet etmememiz beyan ediliyor. Özelliği de nedir? Sehl ibn demin söylediğim bir vatede şimdi buldum. Ne buyuruyor? Allahu Teala Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem Şahr-ı aramızda, sakal-ı Şerif'i aramızda, parçaları aramızda... Allah Allah! Onun bir parçasının bulunduğu yere azap gelir mi ya? Ne kadar eman'dır bize, ne kadar güvencedir bize. Mevlüt okunsa bir sene güvence geliyor, bir sene Mevlüt okunan yere ya. Emandır diyor. Onun için dedim ya, bütün değerler kainat Efendisi'nden sallallahu aleyhi ve sellem iktibas ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de ona indirildi, Ramazan-ı Şerif ona verildi, Kadir gecesi, bayram geceleri Deli gün bayram, ikide bir bayram yapıyorlar, onları boş ver Akıllıların bayramdan konuşuyorum İslam'ın bayramından konuşuyorum Hepsi bize onunla verildi, onsuz bizim hiçbir şeyimiz yok Onun için biz hep onun sünnetine ittiba edip onu örnek alacağız Başka örnek alacak, rehberlik yapacak lider, mider yok Üsve-i Hasene Muhammed Mustafa'dır, sallallahu aleyhi ve sellem, Bitti. Onun hayatı bizi bağlar, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yaşantısı, onun giyimi, onun kuşamı, onun evi, onun hocağı, onun tarzı, onun şekli, onun ibadeti, onun sohbeti, onun hadisleri, başka bir şey yok. Din bize ondan geldi. Kur'an, sünnet birbirinden ayrılmaz, hepsi vahidir. hepsi vahidir. E bize de Allah Teala bu imanı nasip etti Rabbim. Kalplerimizi kaydırmasın bu saatten sonra Allah salli aleyhi Muhammed'in ve alâ aleyhi ve Allah Teâlâ Muhammed Mustafa Ayı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Annesi Amine'nin karnında Recep'in Cuma gecesi bu mübarek gece halk etmek murad ettiği zaman o gecede cennetlerin bekçisi Rıdvan'a emretti. Buyurdu ki Firdevs-i kapılarını açasın. Şimdi aynı şey devam ediyor. Yani bu gecede o hasta devam ediyor. Firdevs'in kapıları açılıyor. Yani recebinik cuma gecesi değişmez. Ay'a göre olduğu için. Böyle Mart, Nisan, Mayıs her dakika bir yere gitmez. Bu recebinik cuması hiç bozulmuyor. Yaza gider, kışa gider ama ay değişmiyor. Firdevs'in kapılarını açasın. Göklerde yerlerde bir münadi nida etti. Ela innen nûrel mehzûnel meknûnellezi Yekun minhün nebiyyül hadi. فِيَهَدِي لَيْلَةِ يَسْتَقِرُّ رُف۪ي بَطْنِي اُمِّه۪ âgâh olun yani bir münadi melek bağırıyor nida diyor bütün gökler, yerler, alemler, melekler, felekler, denizler bütün mahlukat bunu nida işitti bütün mahlukat bu nida işitti her cüzlerine nur sirayet etti çünkü kainatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık ruhu zaten bütün ruhların babasıdır hepsinden önce yaratılmış ama Adem Aleyhisselam'ın bile ruhaniyette babasıdır. Ve beden alemine ilk gel geleceğinden dolayı, anne karnında istikrar buyuracağından dolayı artık dünya, eski dünya olmayacak idi. Ve olmadı. Ondan sonra zulümat, karanlıklar nura dönüştü. O nurla biz devam ediyoruz elhamdülillah. Biz o nurun içindeyiz elhamdülillah. Onur geldi, daha cennette onurla buluşacağız inşallah. Mahşer'de daha önce şefaatini alacağız inşallah. En en minallah mümin mu'minu Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Müminler de benim nurumdandır. Bu nurlar bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. 400'e, o nur 400'e, o nur 400'e işte ondan sahabeler yaratılıyor, veliler yaratılıyor. Önce ilk peygamberler yaratılıyor hep onun nurundan. Nurdan yayılıyor, yayılıyor. Hazreti Cabir hadisinde geçer. Uzun bir hadis-i şerif. Benim Mevlit kısasının şeri, muciz hayatta bu hadisin uzunu var. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sonunda onurların hepsi birbirine geri eklene eklene eklene bende toplanacak. Bizde onurdan nasip varsa cehennemde nasibimiz yok inşallah. Yeter ki onurdan nasibimizi kaybetmeyelim. Şimdi var gibi gözüküyor ama adam münafık. Veya son nefese işi götüremiyor, yolda dökülüyor. imanını zayi ediyor. O nuru kaybeder o zaman. Günah ne kadar olursa olsun nuru kaybetmez. Ama iman gider, eli Sünnet itikadı gitti, nuru kaybeder. Bütün derdimiz o nuru muhafaza etmek. Bu, bütün dualarımız o nuru muhafaza etmek. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin. O hidayetçi Nebi'nin kendisinden meydana geleceği gizli saklı nur bu gece annesinin karnında yerleşecek orada hilkati ve sureti mübarekesi şerifesi tamamalacak ve <gülüyor> yahurucu ile nasi beşiran ve nezira bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak aleme çıkacak. Ta bu gece nida geldi. Ta ondan sonra ne zamana kadar? tarabüyülev el kadar tabii bu nida bir daha yok. Kâbul Ahbar Hazretleri radıyallahu rivayet ediyor bu gece göklerde yerlerde yedi kat semanın tabakatında yerlerin bu alerinde nida ediliyor. Ya tubu alehasme ya tuba. Göklere yerlere müjdeler olsun. 18 bin aleme müjdeler olsun. Alemlerin hürmetine yaratıldı. Marsalna ki rahmetin alemin. Biz seni alemlere acıdığımız için gönderdik. Bütün alemler seninle ya yaratıldı. Senin hürmetine yaratıldı. Senin hürmetine yaşatılıyor. Şu yağmurlar onun hürmetine yağıyor. Yerden otlar onun hürmetine bitiyor. Aldığımız nefesler onun hürmetinedir. Sen ne vehabilik yapıyorsun hala? Alemlere rahmet ayetine ne diyeceksin yani? Bütün alemlere Allah'ın rahmetinin tezahürü Kainat Efendisi ile sallallahu aleyhi ve sellem vak olmuştur. Onun için alemlere müjdeler olsun. Dünyada ne kadar put varsa, Kabe'nin içinde 360 put vardı o zaman. Kisra'da var, Acem var, o ateşe tapar, o şuna tapar, bu buna tapar. hala ateşten uğraşırlar yani. Böyle acayiptir bu ateş işi, bu mecusilik. Herkesin bir tarafından girmiştir yani, bu mecusilik çok sıkıntıdır. Bir bakıyorsun oradan PKK'nın arkası Zerdüş Berdüş derken Mecusi'ye gider. Oradan bakarsın Pers'in Fers'in gerisi Mecusi'ye gider. Bayağı bir daha da karmakarışıktır. Bu ateş meselesi sıkıntılı bir meseledir yani. Dikkat etmek lazım çünkü binlerce sene ateşe taptı. İnsanlar helak oldular yani. Onun için bu regaip gecesinde dünyada ne kadar put varsa tepe taslak yere yıkıldı. Hiç sebep yok, bir şey yok. Ya deprem mi oldu dediler. Kisra soruyor, ora soruyor, Kabe'dekiler soruyor. Deprem olmadı, bir şey olmadı, kimse sallanmadı. E bu futlar niye yüz oldu? İşaretler başladı, irhasat. İrhasat ne demek? 40 yaşına kadar olanlara aynı mucize niteliğinde harikulade işler oluyor ama ona irhasat denir, mucize denmez. 40 yaşından sonra nübüvvet geldikten sonra olan harikuladeliklere mucize denir. İrhasat başladı yani. Ta anne rahmine düşüşünde irhasat başladı. Putlar ters oldu. Kureyş çok kıtlık içindeydi. Büyük darlık içindeydi. Yeryüzü yeşillendi. Ağaçlar meyve yüklendi. Her taraftan bolluk bereket onlara geldi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğduğu seneye fetih ve iptihat senesinden o gece Regaib gecesinde i̇bn Abbas radıyallahu anh'a rivad ediyor Bütün hayvanlar dile geldi Allah Allah. Şimdi bunlara inanmıyorlar Allah Allah. Bu kadar hadis-i şerifler, sayı hadis-i şerifler var Kurt konuştuğuna dair Çok sayı hadisler var, Bukhari'de var, Müslim'de var Allah. Bütün hayvanlar konuşur, niye konuşmasın? Senin dilin konuşuyor da hayvanın dili senden büyük Devede bir dil var senin kafan kadar Niye konuşmuyor deve yani Konuştururlarsa konuşurum Ne var? Bir avcı işte kurtun peşine tam kurtu avlayacaktı Kurt döndü ona ne dedi Efendim işte Sen bunun için mü yaratıldın dedi Aa Kurt konuştu Zihbünye tekelle mi Kurt nasıl konuşur falan Adam bunu söylerken kurt bu dedi bana ne şaşırıyorsun? İçinizde bir peygamber geldi, 7 kat semanın fevkinden vahi getiriyor. Ona şaşırsana git iman et dedi. Adam geldi bunu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ben buna inanıyorum. Dikkat et." Ene ve Ebu Bekir ve Ömer. Ebu Bekirle Ömer de buna inanır. Dikkat edin. Bu işler ince işler. Ebu Bekirle Ömer de buna inanır. İşte herkes yani aynı itikatta olamıyor maalesef hacı da olsa hoca da olsa tarikatta da olsa aynı inanç olmuyor. Bak ben buna inanıyorum Ebu Bekir ve Ömer de inanır. Büyük bir mesele itikat meselesi. Ama hiç de şaşılacak bir şey değil. Kurt konuşamaz mı? Ne demek ya? Niye konuşmaz? Madem bu dili konuşturan Allah Teala'dır, o zaman benim etimi bu eti konuşturur, o eti de konuşturur. En takan Allah'ıdır, en takaküllü şey. Mahşerde diyor. Elini konuşturacağım, ayağını konuşturacağım. İnkar edecekler. Biz kafir değildik. Biz günah işlemedik, Zina etmedim. işki içmedim. E şahit. Onu şahit getirecek. İnanmıyorum. Onu şahit getirecek. Kabul etmiyorum. Ne olacak? Diyecek ya Rabbi. Bana benden şahit getir. Ha o zaman Mevla buyuracak. Konuşun bakalım. Eller ayaklar konuşacak. E bu Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde var? Yasin Şerif'te de var. Demir okuduğum Ahit-ı Kerim. Yasin Şerif. Elia ve Nekt mualefayım, ağızlarına mühür vuracağım. Sensuz çok konuştun, yeter. Ve tükkelli münaydim, elleri bizimle konuşacak. Ve teşhir ayakları şahitlik edecek. Bir makinu bu Bak bu gece rekayet gecesi Bursa'da işte falan dernekte sohbete namaza cemaata gitti benimle. Ayak konuşacak. Ama gitseydi barap aviona, onu da söyleyecekti. onu da söyleyecek. söyleyecek. Mevlânazurunda insan rezil olacak. Kendinden sana şahit getirdim. Daha ne konuşuyorsun? Neyi inkar ediyorsun buyuracak. Onun için bu mübarek gecede hayvanlar dile geldi. Humile bi Muhammedin ve Rabbil Kâbeti sallallahu aleyhi ve sellem. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun annesi Muhammed'e hamile kaldı. Fe ve dünya ve Dünyanın güvencesi odur. Dünya halkının güneşi odur. Bu hayvanların dilleri. Bütün hayvanat Sevindiler, istimşar ettiler. O balıklarda nasıl bir iletişim var biliyor musun sen? Hayvanlardaki iletişim sistemini daha Amerika keşfedememişti Şu anda dünya üzerinde hayvanlarda bir iletişim sistemleri var. Kablosuz, internetsiz bir ağ var. Nasıl haberleşirler biliyor musun? Dünyanın bir ucundan bir ucuna. Şu anda. Tabii. Hiç belgesel belgesel izlemiyorsunuz herhalde siz. Siz başka bir şeyler izliyorsunuz herhalde. Mübarek ne izliyorsunuz? Ya belgesellerde ne ayetler var tefekkür için. Çok, çok ayetler var. Yani ha bu kendileri söylüyorlar canlı azıyorlar. Hayvanlar bu şekilde müjdelendiler sevindiler. Esas mesele iblisin başına koptu. İblis lanetullahi. Nasıl iblis oldu? Meleklerin vaziyken ya. 20 Bin sene meleklere vaz ediyor, sonra iblis oluyor. Şu tehlikeyi görüyor musun yani? Neden oluyor? Kıskançlık. Onun için hacılarda, hocalarda bu kıskançlık çok olur. Adama evliya derken kıskançlık yüzünden kafir olur. Allah bizi bu hasetten muhafaza eylesin. Çok büyük beladır bu. Hepimizin başında var tabii ki. İblis Ebu Kubeş Dağı'na çıktı bağırarak bütün şeytanları başına topladı bu gece. Bütün şeytanları başına topladı. Dediler ki efendimiz büyüğümüz. Ne oldu sana? Niye böyle rahatsız oldun? Dedi ki Ela inne Muhammedan kadistaka rafi Allahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnında yerleştiği dünyaya gelme vakti yanaştı. Allah onu keskin kılıçla gönderecek. Yani bizim bütün e, karımızı, menfaatimizi bitirecek. O geldikten sonra millet puta tapmaktan kurtulacak, cahiliyet âdetliden kurtulacak. İslam'la, Kur'an'la müşerref olunca bize malzeme kalmayacak dedi. İblis bunu diyerek inim inim inledi. İmam Kastalani bunu Mevabil'le Dünya isimli eserinde zikrediyor. Onun için bu gecenin böyle manaları vardır ve ehemmiyetleri vardır. Allahu Tebâreke ve te bu mübarek gecenin ibadetlerinden, ziyaretlerinden, istiğfarlarından bizleri mahrum eylemesin. Şimdi esas mesele tevbe meselesi. Hepinize Allah için kendi ası nefsime ve size vasiyetim ve tavsiyem bu mübarek ayda tevbeye sarılalım. Geçmiş günahlardan mağfiret talep edelim. Bir daha işlememek için azmedelim. Tekrar düştük, yine tevbesi var. Tekrar düştük, yine tevbesi var edelim. ''Ya bu nasıl iş?'' Hasan-ı Basri Hazretleri'ne sordular. ''Adam tevbe ediyor, bir daha günah yapıyor, bir daha tevbe ediyor, bir daha günah yapıyor, bir daha tevbe ediyor. ''Bu ne olacak ya bu adamın durumu?'' Hasan-ı Basri Hazretleri dedi ki ''Tam da senin anlattığın durum, doğru dürüst Müslümanların ahlakına benziyor.'' dedi. Ne demek o? Çünkü günahsızlık diye bir sıfatımız yok. O zaman, günahtan sonra tevbe hemen edebiliyor musun? Aynı gün, 70 kere aynı günaha dönsen, Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'den vaat-i hadis-i şerif bir günaha bir insan bir gün içinde yetmiş kerede dönse eğer istiğfar ediyorsa Allah onu ısrarcı saymaz çok büyük bir şey sakın ümidinizi kesmeyin arkadaşlar ama şeytan size şunu diyor sen şimdi tevbe etme neden tevbe etme çünkü bir daha bozacaksın Üç gün sonra sen bu işi bir daha yapacaksın. Beş gün sonra bir daha yapacaksın. Alışmış iki tek atmağa, öbürü alışmış zinaya, öbürü alışmış faize, bir herkes bir şeye alışmış yani. Hacısı, hocası alışmış gıybete, dedikodunun dibine kadar, herkes dırdır. Adam meyhanede o kadar güneşlemiyor, bunlar Kabe'de o kadar güneşliyor. Bizim hacılar otururlar, 40 kişi gıybet ederler. Acayip bir durumla karşı karşıyayız yani. El gıybet döşettümüne zina, gıybet zinadan beterdir diyor. E nasıl oluyor, dediler ya Resulallah. E çünkü zina eden, yani tecavüz gibi bir durum yoksa, kul hakkı yoksa, Allah'la arasında büyük günah işlemiş olur, istiğfar eder, muhafırat olur. Helallık alma durumu gerekmiyor. Eğer kul hakkı terettüp etmiyorsa, yani karşılıklı rıza üzere olursa, büyük günaha giriyor ama helallık alma gerekmiyor. Ama gıybetin sahibi helallık vermeden gıybet asla af olmuyor. Durum çok fena. O herkesin günahı var. Sen mehanedekine, kerahannedekine affedersin bakıp da ben hacıyım, hocayım, Mekke'deyim, KEK'deyim diye kendini de çok bir temiz binane zannetme yani. Ben zannetmiyorum mesela hiç. Onun için Efendimiz derdi, madem devamlı kirleniyoruz, temiz kalamıyoruz, kirsiz duramıyoruz, sabunumuzu yanımızda gezdirelim. Sabunumuzu yanımıza gezdirelim. Sabunumuz ne? İstiğfar. estağfurullah diyeceksin kardeşim. Recep'te bu iş çok önemli. Recep istiğfar ayı buraya Allah Teala her gece diyor. Hele ki bu mübarek gece Recep'in geceleri. Recepü şehri Recep benim ayımdır. Bak 11 aya demedi Recep ayına benim diyor ya. Bunu anlasana da. Vel abdı abd kul da benim kulumdur. Ve rahmetü rahmeti rahmet de benim rahmetimdir. Vel fazlu bihedi fazlu kerem benim tasarrufumdadır. O zaman kimseye bir şey kaldı mı? İnsan adam ne kadar ağır günah var. Yani Hz. Ömer Efendimiz'e anlattı. Ben size anlatmayayım yani. Hadis-i şerifte geçiyor. Fiziklil münkarat, tenteşürül münkerat Yayılmasın diye anlatmıyorum. Çünkü şimdi yine başlarlar televizyonlar, melevizyonlar ne biçim işler diye. Ama hadis-i şerifte geçiyor. Öyle bir günah işledi ki Hz. Ömer Efendimiz artık ağlamaktan duramadı. Geldi Resulullah Efendimiz'e de kapıda bir genç var. Bana anlattı benim aklım beynim durdu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Senin günahın mı büyük Allah'ın affı mı büyük ya? Dedi Allah'ın affı büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah'ın affı büyük. Ne olacak? Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ya, ya tevbet yavrum şudur budur genç delikanlı. Hazret Gömer Efendimiz dedi ben sana anlatsın da bak ben çıkayım dedi. Çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlat anlattırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı. Çık dedi fasık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç böyle demez. Öyle bir günah ki çok merak ettiniz. Bu gece uyuyamayabilirsiniz yani. <gülüyor> Çok merak ettiğinizi biliyorum. inadına adına da demeyeceğim yani ha. Ne günahları anlatıp edeyim ya. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çık dışarı dedi ya. Kovdu ya. Allah. Nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? 40 gün 40 gece yemedi, içmedi, ağladı. Tövbe de, hakikaten tövbe yani. Tövbe hakiki tövbe oldu ama Hazreti Cibril geldi. Senin Allah, mağfiret etmek, affetmek senin elinde mi dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Değil dedi. Ne kovuyorsun adam dedi. Çağır onu bakalım allah Teala. Tevbesini kabul etti, cennetle de müjdeledi dedi. Evet. İmam Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri. Hanefi'nin en büyük fakih müçtehididir yani. Tembih-ül gafilinde var. Sizde de Türkçesi vardır şimdi, bayağı merak ettiniz tabii. Var mı Türkçesi sizde? Bilmiyorum, tercümeyi kim yapmış yani tercümeleri var. Ama... Biz şimdi zındıklara prim vermeyelim. Ben artık uyandım, akıllandım biraz. Allah aklımı tamama erdirsin. Ölene kadar Laz'ın idama giderken bu da bana bir tecrübe oldu demesine benzemez inşallah. Yani idama gitmeden ee, tecrübeleşelim. Aklımızı başımıza devşirelim. Ama bak Recep benim ayımdır. Kul benim kulumdur. Rahmet benim rahmetim. Lütuf benim lütfum. ve لِمَنْ اِسْتَغْفَرُوا مِنْ فِيَادَ الشَّهَارُ Bu ayda af isteyene karanti af edeceğim. Bu Ben menzilenifi. Benim ayımın hürmetine, benim ayımda isteyene vereceğimdir. Onun için ben şimdi uzatmıyorum ama size bazı istiğfarlar tavsiye edeceğim. Dergi nereye gitmiş? Yalnız kitapta var. Recep i Şerif risalesinde özellikle öğlenden sonra okunan istiğfar var. Bir 70 tane var. Estağfirullah vel celal vel ikram min jami'i'z-zunub ve'l-asam. Günlük çok kolay. Ali'l bunu rivayet ediyor. Bir de şu istiğfar öğlenle ikindi arası veya ikinden sonra günde toplam 7 kere bazı rivayetlerde bir kere de olur. Meşhur istiğfar: Estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe el-hayy el ve etûbü ileyh. Bunu üç kere okusan ne zaman okursan oku, Ebu Davud'un ve bazı rivayetlerde bir kere de oluyor ama siz sağlama iş yapın. Öbür rivayetler 3 kaydı var. Harpten kaçan en büyük günah işlese yine af olur diyor bak. Harpten kaç en kiane katıvarla münezcam. Bu bu Davud'ta da var, Tirmizide de var. Hele yatarken bunu okursa, Yastığa başını koydun üç kere bu istiğfar var okudu uyursa, diyor ki dünyanın bütün dağlarının kumları kadar o saf olur yani. Ya bunlar çok sayı hadisat, sayı Tirmizide falan var. Yalnız bu recibe mahsus, üç aylara mahsus bir istif var var. O da ne oluyor ve ile dedikten sonra tevbete abdin zalimin linefsihi la emlikul nefsi zarra velâ nef'an velâ mevten velâ hayâten Bu istihbarı yapınca Allah Teala sağındaki, soldaki meleklere ediyor, bunun ehriku seyyâti min divân sahîfeti amel defterindeki seyyatını yakın, yıkın, mahvedin diyor Bu günlük, öğlenden sonra, olmadıkinden sonra okunması lazım Recep Risalesinde Recep-i Şerif'te yapılacak istiğfarlar sayfa 267'de başlıyor Efendim 267'de başladı bu bab 275'e kadar gidiyor Tabi burada Seyyidül ül İstiğfar var o istiğfarların efendisi Onu okuduğu gün ölse cennetlik olduğuna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz veriyor ve şehit olarak öleceğine söz veriyor Seyyidül istifar İstiğfar en az bir kere Recep ayında ekseru'mü'l istiğfar fi şehr-i Recep. Recep ayında tövbe istiğfarı çok yapın. Fe inne lillahi teka fi kulli saatin min. Recep'in her saatinde cehennemden azatlılar var. Şimdi biz buraya girdik kaçta? Çıkacağız kaçta? Kaç saat geçiyor? 4 saat, 5 saat. Her saatte azatlılar var. Bilmiyorum herhalde meyhanedekilere vurmaz bu. Bize vurur herhalde diyorum. İnşallah diyorum. Yani Camidekine vurur diyorum ama işte Camide de günah işleyen var ayrı dava Biz burada istiğfarla meşgul olduk Zikirle meşgul olduk Namazla meşgul olduk Elhamdülillah Rabbim kabule karın eylesin Ve Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem şar şerifi hürmetine Onu da ziyaret etmeyi nasip etsin Ve onun ziyareti hürmetine Allah'ım dünya gözüyle göremedik Rüyada görmekten mahrum etmesin Amin. Kabirde görmekten mahrum etmesin Amin. Mahşerde şefaatinden mahrum etmesin Cennette ziyaretinden mahrum etmesin. Amin. Amin. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ve sellem. Şimdi bu dergideki fark şu oldu, tabii kitap gibi değil, bu kadar senedir bu kitapları kontrol ediyorum. Daha Şaban ayı hakkında dört tane kitap bitirdim, iki üç gün evvel. Ziyadeler oluyor, ilaveler oluyor. Devamlı kitapları buluyorum, yazmaları falan, ilaveler yapıyorum, yeni baskılar ama bir istiğfar buldum. Bu istiğfar, Recep ayına mahsus uzun bir istiğfar. Manası çok muhteşem. Bunu ilk olarak yazdım. Ben de daha yapmadım. Yani ben de daha amel etmedim. Bu sene yeni buldum, yazdım. Lalegül dergisinde sayfe 93, Recep-i Şerif'in istiğfar duası. Çok isti bunda faziletler var, hakkında çok rivayetler mevcuttur demiş. Bahlevi tarikatının meşahihından Seyyid Hasan bin Hattat Hazretleri, İbn Abdilal Hattat Hazretleri öyle manaları var ki siz sayfa 93'te Arapçası, 94-95'te Türkçesi 96'da bitiyor. Hadi yani Arapça okuyamayan Türkçe manasından da okuyabilir. Bu da kitapta yok. Onun için bu sene bulduk bunu. İmam-ı Nevevi buyuruyor ki faziletli rivayetlerden kulağına bir rivayet geldiği zaman ömründe bir kere de olsa yap ehlinden sayılırsın ahirette diyor. Ömründe bir kere de olsa yap diyor. Hani ben devam edemem, her gün yapamam. Tabii devam iyidir ama ömründe bir kere de olsa faziletli rivayetlerle amel et, koy kenara. Sen unutursun, melekler unutmaz, Allah Teala unutmaz. Ve böylece ahirette karşımıza çıkar. Bu istiğfarla da meşgul olalım. rahman. Şimdi bu gecede Kabe-i bulunacak bulunsak iyiydi. Regaib Gecesi'nde evvelce bulunmuşluklarım var, pek senelerde bulunamıyorum. Neden bütün melekler orada toplanacak, Allah Teala meleklere tecelli edecek. İnşallah beraat gecesi, Allah nasip ederse, rivayette ne buyuruyor? Bana da beraat epeydir nasip olmuyor. Kaza ve kader gecesi, dualar gecesi. İnşallah bu sene Kabe'de bu duaları tuttururuz. ehl sünnet aziz olacak, eli i bid'at zelil olacak inşallah. Evet. İslam'ı Müslümanların ehl sünnet olanların önü açılacak inşallah. Vatana millete zarar vereceklerin önü kapanacak inşallah. Etkileri yetkileri gidecek inşallah. Çok dualar nasip olacak. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah Teala Şaban ayının Berat gecesinde Kabe'ye özel tecelli eder. Onun için Şaban beraat gecesi zemzem artar, taşar bütün şeylere sığmaz diyor. Kuyulara sığmaz diyor. Çok bereketli gece, kaza kader gecesi, dua gecesi Özel tecelli, Berat gecesi ediyor. 13'ün diyor, bütün Müslümanların kalbine Berat gecesi Kabe'ye karşı Allah bir heves verir diyor. Hadis-i böylece Şaban Risale'de kaynağı var. 13'ün için inşallah Rabbim Tebareke Teala manileri izale eylesin. Bana da sıhhat afiyet vererek size de hayırlı dualar yapmamı nasip eylesin. Vatanımıza, ümmetimize, ehli sünnetimize hayırlı kazalar, kaderler için nasip eylesin. Bu hususta bilgi almak isteyenler yani ne zaman gidilecek gelnecek Mustafa Özümcüklar hocamız da geliyor o biraz uzun geliyor çünkü ben onu kadar uzun duramıyorum çok derslerim işlerim kalır sohbetlerim kalır o biraz uzun kalacak bir uzun bir kısa belen olan fakat bütün gruplar birlikte umre yapacağız inşallah Rahman dualar yapacağız size de bu usta bilgi isteyenler broşürler dağıtılıyor ona göre yani bana soranlara ben öyle söylüyorum. Ben bilmiyorum ki tam gününü saatini. Allah Teala hayırlı yollar, hayırlı ümreler hepinize helal mal ile tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Berat gecesinde de nasip eylesin. Ramazan ümresi de nasip eylesin. Amin. Ölmeden evvel bu faziletleri kazanmanızı müyesser eylesin. Amin. Ummadığınız yerden helal rızıklarla merzuk eylesin. Allah'ımı salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahibi Subhani Rabbil Alil <Sessizlik> Alil Alil Alhamdu Sallallahu Teala Ala Seyyidina Muhammedin Wa Ala Alae As-Sahabi Ejma'in Allahumina ne se'aluka aljenne We na'udu bika minal nâar Allahumina ne se'aluka ridaaka wal jenne bika min sakatika wal nâar Allahumina ne se'aluka aljenne wa man qarrab aileya min qavlinya amal We bika minal nâar wa man qarrab aileya min qavlinya amal Allahumina ne min min Sallallahu نعوذ بك من شر ما سعىك من نبي صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا منه وما كل عاجله واجله ما علمنا ما قضيت لنا من قضى Allahumma rabbana ajb lana nurana wa ghfir ala kulli shay'in qadir. Allahumma min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma rabbana atina min ladunka min emrina, la lana, min lanka, vehaf, ya ya ya Uzaktan yakından gelen kadın erkek çoluk, çocuk çocuk Üç cümle cemaatimizi ve bizi uzaktan yakından dünya neresinden dinleyenler varsa hepimizi bu saatte affeyle, mağfiret, Amin. boyunlarımızı cehennemden azad eyle, Amin. günah yükleni sırtlarımızdan defur, eyle Amin. bir daha da yüklenmekten muhafaza eyle, Amin. iman ile el-i sünnet üzere salih amellerle yaşayıp, hüsn-i eyle ölmek cümlemize müessereyle, eyle, rahmet eyle kabirlen nuret. Şurada... Şuranın yapılmasında bir kuruşu dahi olup şimdi kabirde hediye bekleyenlerin hepsinin kabirlerine emsal-i cimal rahmetlerini isaleyle eyle yarabbim. bu kadar insan namaz kıldılar, ibadet ediyorlar, zikrediyorlar, ziyaret yapıyorlar. Hepsinden burada hayırlı olanlara gidiyor şimdi. Kabirde yatıyorlar, şirkette hisseleri devam ediyor. Allah'ın bize de kapanmayan salih ameller, defterimizde kapanmayan ameller yapmak nasip Amin. eyle. Arkamıza hayırlar bırakmak nasip eyle, hayırla yad edilmek nasip eyle. Zürriyetlerimizi salihin salihata ilhak ile, Ya Rabbi maddi sıkıntılardan dolayı faize, rişvete, yalana, harama bulaşmaktan muhafaza eyle. Borç yüzünden günaha düşmekten muhafaza eyle. Kanaat nasip eyle. Hırstan tamahtan muhafaza eyle. Ailelerimize, eşlerimizi birbirimize yar eyle. Cümlemize, kayırlı muratlarımıza nail eyle. Umduklarımıza nail eyle. korktuklarımızdan muhafaza eyle. Kalplerinde ne niyet tutan, ne dilek tutan. Secdelerde ne dualar yaptık. Rekayip namazın hacet secdelerinde hepsinin takdirini bu mübarek gecede nasip eyle yalım. Kabul eserini de Ankara'yı zaman bize izhar eyle. Amin. Amin. Bu sohbetleri daim eyle. Ölene kadar beni de bu kardeşlerimizi de, ecelimize kadar elimizden ayağımızdan mahrum etme. Amin. Kimselere muhtaç etme. İhtiyaçlarımızı kendimiz görmek nasip eyle. Ölene kadar ruku secde nimetinden mahrum etme. ruku secde yapabilmek nasip eyle. Aklımızla metalandır, alzaymur olmaktan muhafaza Ve çoluk çocuğa rezil olmaktan muhafaza Dost düşmana rezil olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım ölene kadar imanı kamille beraber salih amellerle aklımız aynı yerimizde ibadetlerimize daim eyle. Amin. Daim olmamızı nasip eyle. Cümle tehlikelerde maddi manevi afat semavi afat arzı eden yellerden sellerden Allah'ım iç savaştan, dış savaştan, ekonomik krizlerden, işgale uğramaktan bizi de tüm İslam vatanlarını, Müslüman kardeşlerimizin yurtlarında muhafaza eyle yarım. Evet. Doğu Kuta'ya yardım eyle. Evet. Doğu Kuta'da çok Esed'in zulmünde mahvoldular. Başlarına bomba yağıyor, kimyasal bombalar yağdırıyor. Bu Esed'i kahreyle, katleyle, mahveyle. Evet. Bir an evvel rejimini iskata ile, evet. Destek olanları da iskata ile, evet. Allah'ım Doğu Kuta'daki Müslümanlara yetiş yarım. Afganistan'daki Müslümanlara yetiş ya Rabbi. Yemen'deki zor durumda milyonlarca insan kırılıyor. Bulaşıcı hastalıklardan yetiş ya Rabbi. Doğu Türkistan'dan ya Rabbi Suriye'deki Müslümanlara yetiş ya Rabbi. Ya Rabbi İran'da Irak'ta eli sünnete yetiş ya Rabbi. Dünyanın neresinde Filistin'e, Gazze'ye yetiş ya Rabbi. Nerede zulme uğrayan Müslümanlar varsa halaslarını takdir eyle ya Rabbi. Esir kamplarındakini halas ile yarab. Ya hapiste olanları kurtar ya Rabbi. Ailelerine, yurtlarına dönmeler nasip eyle. Ya Rabbi operasyonunda operasyonunu da başarıyla tamamlamak nasip eyle. Nereleri almak, hayrımıza ise oraları da fethetmek nasip eyle. Ondan sonra da oralarda doğru düzgün bir idare kurmak nasip eyle. Muacirleri vatanlarına dönmesine imkan sağlamak nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya Gayrı Ehli sünneti Kur'an ve sünnette cem eyle. İhtilafları izale eyle ya Rabbi. Birlik beraberliğimizi daim eyle ki... Hidat eline karşı, reformistlere karşı, dinimizde yenilik isteyenlere karşı bizleri teyit eyle, nusratinle, yardım eyle, aziz eyle. Ya Rabbi dinde reform isteyenleri zelil ile hakir eyle. Ya Rabbel alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren Fatihin. Sen cümle muratlarımızı, niyetlerimizi, dileklerimizi hayırlı şekilde Ya Rabbi ne hastalıklarımız varsa acil şifalar, ne hastalarımız varsa acil şifalar, yani dertlemize devalar ikram eyle. Boşlarımıza edalar ihsan eyle, bunalıma girmekten muhafaza eyle, vesveselerden muhafaza eyle, sihirlerden, büyülerden, cin, şeytan, şerlerinden muhafaza eyle, gözlerden, nazarlardan muhafaza eyle, Allah'ım hıfzınla muhafaza eyle, Kur'an'ı koruduğun gibi mahfuz kitabınla bizi de hıfz eyle, Ya Rabbel Alemin, sabah akşam saatlerinde zikredenlerden eyle, şükredenlerden eyle, kafirlerden eyleme Ya Rabbel Alemin, günaha düşecek hemen tevbe nasip eyle. hemen dönüş nasip eyle. Son günlerimizde ölmeden evvel tertemiz eyle yal. haklarınızda bizden afiyetle çıkar ihraç eyle. Hiç gücenin huzuruna haklarla gelmeyelim ya Rabbi. Haklardan kalas olarak gelmek nasip eyle. Amin diyen dilleri nar cehennemden azat eyle. Amin. Dualarımızı fazl-ı kereminle kabul e karine eyle. Allah'ım amin, Allah'ım amin. Ya Rabbi televizyonumuzun yayınları Avrupa'ya da başladı yayınlar. Ee, elhamdülillah bütün Avrupa'dan Frekanslarını işte siteye baksınlar, lalegü üstlerinden görebilirler. Allah'ım her yere yayılmasını nasip eylesin. Her eve ocağa sohbet girmesini nasip eylesin. Oradaki Müslüman kardeşlerimizi, Türkleri bizim dilimizden anlayanların da kalplerini, kulaklarını, gönüllerini batıllardan çevirip hak olan derslere döndür tevcih eyle ya Rabbi. Her evde ocakta ya Kur'an'ın, sünnetin, ayet ve hadislerin bereketini, huzurunu ihsan eyle ya Rabbi. Bizi de bu işte vesile eyle, hizmetçi eyle, hizmetlerimizi kabul eyle, daim eyle, mani olmak isteyenleri bertaraf eyle ya Rabbel Alamin Ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibine selleme teslimen kezirem. Elhamdülillâ rabbil Alamin. Allahümme. Amin. Allahümme. Salli ve sellem ve, ve, ve, ve, ve, ve barik. Ala seyyidina. Salli. Muhammedin nebiyil ümmi. El-Habib-i'l-Ali-l-Kadr-i l kadr el Ve-Ala-Alihi ve-Sahbih Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için Resulullah sallallahu anh Efendimizin ruh şerifine, ravza-i tırnakine Şu saatte cuma gecesi kulaklarımla duyarım Sesleri bana gelir, melek aradan çekilir buyurduğu Şu mübarek cuma gecesinde bizim bu seslerimizle Cenab-ı Ali sana arzulumak üzere buyurun. al vesselam aleyke ya Rasulullah. al salatu ı s ya Habib Allah. al salatu ı ya Seyyid al-awlin ve al Subhan-ı Rabbi k amma yecifun ve salamun-ı-ala-ı-mercelin. ya Rabb-ı-alamin.